Muhammedur Resulullah Sadikul ve Adil Emin Aziz müminler, muhterem Müslümanlar yine mübarek üç ayların huzuruyla üç ayların bereketiyle Ramazan-ı Şerif'e doğru hızla yaklaştığımız şu aziz günlerde biz de derslerimizi, mevzularımızı genellikle ebedi hayatımıza, ahiret hayatımıza nasıl hazırlanmak icap ettiğini ve neler yapmakla mükellef olduğumuzu açıklamaya devam ediyorduk. Bugünkü dersimizde de yeryüzünde Hazreti Allah Celle Celaluhu Rabbimizin, Mevlamızın, Allah'ımızın açık bulundurduğu bir rahmet kapısı üzerinde duralım ve bu mevzuyu Kur'an ışığında hadisi şeriflerin aydınlığında kısaca arz etmeye çalışalım. Aziz müminler yeryüzünde Allahu u Şanın. Bütün insanlar için, beşeriyet için açık bulundurduğu bir kapı var. Buna Babur Rahmet yani rahmet kapısı diyoruz. Ve diğer adıyla, diğer ismiyle Tevbe kapısı diyoruz. Tevbe kapısı. Bütün insanlarla ilgili bir mesele. Cenab-ı Hak yarattığı insanları insan olarak yaratmış olduğu bu şerefli, kıymetli varlığı küfür içinde, isyan içinde bırakmak istemiyor. Allahu Teala'nın küfre ve isyana biliyorsunuz rızası yok. Allahu Teala bir kişinin kafir olmasından, cehenneme gitmesinden, günahlara dalmasından hoşnut değildir. Razı değildir, memnun değildir. Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği şey, günahlara, isyanlara dalan insanların, kapılan insanların günahların altında kaybolan insanların yeniden uyanmaları dönmeleri Allah'ın tevbe kapısından geçmek suretiyle cehennem yerine cennete gitmelerini Rabbil Alemin arzu ediyor. Ve hoşuna giden de sadece budur. Şimdi biz bu kapıyı biraz izah etmeye çalışalım. Aziz eminler, kevbe kapısı, diğer adıyla Allah'ın açık tuttuğu rahmet kapısı, ne zamana kadar açıktır? Ne zamana kadar açıktır? Bunun cevabı, kıyamet anına kadar. Kıyamet kelimesi, kulaklarımızın alıştığı bir kelimedir. Bir insanın Ruhunu Allah'a teslim edip ölmesi, bir şahsın, bir kişinin ölümü, onun kıyametidir. Hani yeryüzünden çekilip gitmesi, dünya ile alakasının kesilmesi. Buna küçük kıyamet deniyor. Kıyamet-i sura. Hani bir insanın ruhunu Mevlasına teslim edip, defterinin görülüp işlerinin görülüp, evinden barkından çekilip, ehlinden iyalin uzaklaşıp, dünya hayatına veda edip ebedi aleme intikal etmesi o şahsın küçük kıyametini temsil ediyor. Tamam. Bir de büyük kıyamet var ki biliyorsunuz, dünya dediğimiz ve dünyanın bağlı bulunduğu güneş manzumesi, güneş sistemi dediğimiz ve bütün kainatın tamamıyla yok olup gitmesi hali vardır ki buna da kıyamet i kübra yahut büyük kıyamet diyoruz. Bunu Kur'an-ı Mübin çeşitli şekillerde izah ediyor. Şimdi gayrimüslim bir insanın inkarcı belalet içinde, sapıklık içinde Kur'an'ın getirdiği şekilde Allah'a inanmamış, Müslüman olmamış bulunan kimselerin Cenab-ı Hakk son ana kadar onlara iman etme fırsatını vermiştir. İnanma fırsatı. Kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. kelimesini cümlesini kalbiyle tasdik edip diliyle söyleme fırsatı vermiştir zamana kadar? Hangi ana ve dakikaya kadar? Bunu da Hz. Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle beyan ediyor. Can boğaza gelinceye kadar can boğaza gelinceye kadar bu Arapça bu kelimenin karşılığı gargara tabiri Hadis-i şerifte hatta yugarire yani can boğaza gelip gitmeye gelip gitmeye inip çıkmaya başladığı zaman hani nasıl ki böyle bir yere çakılmış olan bir çivi sert bir şekilde bir yere çakılan çiviyi biraz kurcalarsınız da artık sağa sola yumuşamaya başlar ileri geri gitmeye başlar bu onun çıkacağını haber verir. Bir insanın da ruhu çıkmadan gider, gelir, sıkışır, patlar, gözleri açılır, sarsılır. Tam işte ruh veya can gırtlağa, boğaza gelinceye kadar iman etsin ya Rabbi dese kabul ederim buyurur Rasul Rabbül O ana kadar serbest. Yani vakit tanımış, fırsat tanımış Rabbül E daha ne olsun yani? O dakikaya kadar mühlet vermiştir. O dakikaya iman eden ebedi cehennemde kalmayacak. Çok geniş tutmuş dairey Rabbimiz. Sonra yine itikadımıza göre bir insan dünya ile tamamen alakası kesilip de ruhumu Allah'a teslim etmeden önce tam manasıyla ölüm alemine ölüm sessizliğine bürünmeden önce ahirette makamını, ceza mı görecek, mükafat mı bulacak, cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek, neticeden bir alamet, ahiretten bir işaret görmeden ruhunu teslim etmez buyuruyor. Mutlaka sonunda ebedi aleminde neyle karşılaşacağını bir işaret ile Cenab-ı Hak ona gösterir, ondan sonra ölür. Geliyor. İşte o ebedi alemde makamını, mekanını ve yaptığı işlerin mukabelesini, karşılığını gördükten sonra iman etmesi kesinlikle kabul edilmiyor. Hani akıbetini gördükten sonra inandım yarabbi demesi asla muteber sayılmamıştır ki buna halet-i isteniyor kitaplarda. Yeşil halindeki iman muhter değil. Bunun da misalini Hazreti Allah ﷻ kitabında Firavunla misallendiriyor. Firavun ile misal verilmiştir. Firavun biliyorsunuz büyük tapirlerden birisi olmakla Kur'an'da belirtilmiş. Hazreti Musa aleyhisselamın nübüvvetini ve getirdiği İslam'ı tümüyle intihar etmiş. Hz. Musa'nın haber verdiği Allah'ı reddetmiş, Allah benim demiş bir adamdır. Ene rabbükümül e'lâ dediğini biliyoruz. Ben sizin ve bütün insanların en büyük Allah'ıyım. Demek suretiyle küfrünü ve inkarını bu kadar açığa çıkarmış bir adam, firavun. Hazreti Musa ile yapılan uzun mücadelelerden sonra Allah'ın lütfu inayetiyle, bildiğiniz gibi Hazreti Musa mucizevi bir yoldan Asay Musa ile Kızıl Deniz dediğimiz Bahri Ahmer diye geçen kitaplarda Kızıl Denize asasını vurmak suretiyle açılan Rahmani yoldan Rabbani yoldan geçip giderken Firavun da Hazreti Musa'nın arkasından ordusuyla beraber onu takip etmişti. Nihayet denizin üzerinde açılan yolu görünce o da o yoldan gitmeye başladı. Ve tam denizin ortasına gelir gelmez biliyorsunuz tamamen Cenab-ı Hak o dalgalarla denizin ortasında firavun ve adamlarını kıskıvrak yakaladı ve hepsi küfür içinde boğulmaya mahkum oldular. Tam o anda firavun. Boğulacak böyle, ölüm artık tecelli ediyor, gözleriyle cehennemdeki yerinin alamet ve işaretlerini görür görmez, aman ya Rabbi ben Allah değilim, Allah sensin, sana iman ettim demeye başladığı an, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ''Alane ve asite. ''Ey Firavun, cehennemden bir manzara gördükten sonra mı iman ediyorsun?'' senin bu imanını kabul etmeyeceğim buyur Abdülalem. <Thursday> halinde. O noktaya gelinceye kadar mühlet tanımış Tevbe etmek, iman etmek, ıslah olmak, İslam olmak sınırı çok geniş tutulmuştur. Çok geniş. İşte bu ana kadar insanlar düşünmek suretiyle, aramak suretiyle iman şerefini, iman kıymetini bulmaları icat ediyor. Müslüman olduktan sonra günah işleyenler de efendiler bir Müslüman kelime-i şehadeti getirip iman etmişse Müslüman olmuşsa ne kadar günahkar olursa olsun ne çeşit günahı işlemiş olursa olsun bunun Şimdi ayet-i kerimesini okuyacağım bu mevzuyla alakalı. İman ettikten sonra bir Müslümanın işlediği günahlar ne kadar çok, ne kadar çeşitli olursa olsun Hazreti Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kesinlikle. Şimdi bununla alakalı ayet-i kerimi arz edeyim. Yeter ki Müslüman günahlarının farkına varsın dönsün peşi üç aylar da bu işin tam zamanıdır. Daha çok uyanmanın, daha çok ıslah olmanın, daha çok günahlardan çekinmenin, çekinmenin bir mevsimini temsil ediyor. O bakımdan meseleye ehemmiyet veriyoruz. Bakınız Kur'an-ı Mübinde Hazreti Allah Celle Celalü aynen şöyle hitap ediyor. Kul ayetin başında kaf ve lam harflerinden ibaret kul kelimesi var. Kul, kul demek Habibim, Resulüm insanlara söyle manasına geliyor. Söyle. Tebliğ et. Anlat. Benim bu haberimi, benim müjdemi, benim emrimi onlara söyle. Tebliğ et. Kul kelimesi. Ne söyleyecek? Şimdi geliyor. Ya ibadiyen lezine esrafu ala entüsihim Ey nefislerini, hayatlarını, enerjilerini, akıllarını, mantıklarını, günah yolunda harcayıp da hayatını israf edenler! Aklını kötü yolda kullanmış, şehvetini kötü yolda kullanmış, şehvet bir nimettir insana. Eğer nikahlı hanımıyla kullanırsa, günahı yok, o şehvetini, o cinsi kudretini Nikahsız yolda, haram yolda, günah yolda kullanırsa o enerjiyi israf etmiştir. Ya ibadiyetlezi ne Ala antusihim. Canlarını, hayatlarını, servetlerini, akıllarını kötü yolda kullanarak israf eden günahkar kullarım. Cenab-ı Hakk bizzat kendisine izafe ediyor günahkar insanları. Ey günah işleyen kullarım diyor, kullarım diyor. Hani kendisine ızafe etmiş. İşin hemiyetinden dolayı. Hangi çeşit günah olursa, israf olursa, ne olursa olsun. Ey günahkar kullarım. La teknetu min rahmetillahi. Benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Hani ben aff olmam, benim affım yoktur, Ben cennete gidemem beni Allah affetmez gibi kelimeler kullanmayın, işte o zaman affetmem buyur rabl e. O zaman affetmem. Allah. Kesinlikle İslam itikadı bu açıdan tebliğ ediliyor. Allah'ın rahmetinden, tevbesinden, affından ümidini kesmek, o kişinin bütün bütün kafir olmasını gerektiriyor. Allah korusunu. Hiçbir şekilde bir Günahkar insan, rahmet ilahiyeden, tevbe-i Subha günahları affetmesi demek olan tevbe, tevbe kapısından ümidini kesemez İşin aslı bu. İnne <gülüyor> Allah'e yafiru zünube cemia. Allahu Teala bütün günahları affedecektir. Cemia demek bütün günahları. Müslüman olduktan sonra bütün günahları affedeceğini haber vererek sonra da sıfatını ne sıfatla affediyorsun? Ey Rabbimiz hangi sıfatla affediyorsun deneceği zaman innehu huvel rahim Benim sıfatım gafurdur, ben affedeceğim buyuruyor Rabbül Alemin. Sıfatın budur, gafur ve rahim sıfatları var. Bize böyle haber veriyor. İşte aziz müminler, bu ayet-i kerimenin tefsirinde aynen şu hadise var. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asr-ı mutluluk asrı, asr-ı saadet diyoruz. O asırda meydana gelen bir hadiseyle, bir şahısla alakalı ayet nazil oluyor. Tabi hükmü umumi oluyor başka. Müzul sebebi hususi olsa bile ayetin hükmü umuma şanindir. Biliyorsunuz Uhud Harbi'nde Bedir Harbi'nden sonra Uhud Harbi yapıldı. Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı'nın etrafında eteğinde yapıldığı için bu muazzam savaşın adına Uhud Savaşı dendi. Uhud Harbi'nde Müslümanların biricik kahramanı, biricik desteği olan ve savaş meydanının aslanlar gibi dövüşen kahramanı olan şehitlerin efendisi seyyid Şüheda, bütün şehitlerin sultanı efendisi olan Hazreti Hamza Radıyallahu Anh'i Hazreti Hamza'yı attığı bir ok ile kalbinden şehit eden vahşi namındaki sahabiyle alakalı bir ayet diyorlar. Vahşi. Hani zehirli okunu kullanmak suretiyle Hazreti Hamza'yı şehit etmiş ve böylece savaş meydanında dağ gibi yıkılmasına sebebiyet vermiş. Sonra Ebu Süfyan'ın karısı Hint ismindeki azılı müşrike kadın gelmiş göğsünü yarmıştı Hamza'nın. Ciğerlerini çıkarmış, çiğnemiş ve çiğnemiş. Sonra o cesedin çehresine tükürmüş, kulaklarını kesmiş, burnunu kesmiş, parmaklarını kesmiş, boynuna gerdanlık diye atmıştı biliyorsunuz. Bütün bu vahşete sebebiyet verdiği için vahşi sıfatını almıştı. Bu insan, Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden insan. Vahşi. Daha sonra bu kadar cinayet işlemiş, bu kadar kahredici işler yapmış olan bu vahşi Müslüman olmak istedi. Acaba ben de Müslüman olabilir miyim? Ben de cennete gidebilir miyim? Beni de Allah rahmetine kabul eder mi diye ağlamaya, sızlamaya, pişmanlık duymaya başlamıştı. Bir yolunu bulup Allah'ın Rasulünü arz etmişti. Ben Müslüman olabilir miyim? Beni Allah rahmetine kabul eder mi ya Allah? ben de İslam bulmak zaman işte bu ayet geldi. gibi insanlara Eski hayatını israf ederler Allah'ın rahmetinden imitkesmeyin sizi cebbetine kabul ederim. İşte adet sırlarını ve Cenab-ı Hak vahşiyi affetti. Düşünebiliyor musunuz? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Kimse ona bir sınır çizemez. Kimse onu kayıtlayamaz kimse ona bir çerçeve geçiremez Allah'ın rahmeti son derece sonsuz ümitsizlik yasak edilmiştir bundan dolayıdır işte bu ayetin tefsiriyle alakalıdır ki Hazreti Mevlana kaddesallahu rahul aziz büyük Mevlana hani öteden beri işitip durduğumuz bir sözü var onun gel yine gel yine gel ne olursan ol yine gel diye onun bir sözü var Mevlana'mızın. Bu sözü yanlış anlatmaya, saptırmaya, <gülüyor> tartıtmaya çalışanlar olmakla beraber sözün <gülüyor> aslı işte bu ayetin tepsinin. <gülüyor> Mevlana gel diyor. Yine gel, yine gel. Hani bunun farsçası asıl mesnevide geçen şekli şöyle. baza bazı her ançe hesbi baza ger kafirü put putperesti baza in dergah dergahı nevmidiniz sadbar tevbeşi baza gel diyor bütün insanlara hitap ederek gelin ne olursanız olun yine gelin günahlarınız ne kadarsa günahlarınız ne çeşittense ne olursanız olun gelin yine gelin Allah'ın huzuruna ve rahmetine gelin. Gel kafirü, gebrü putperesti. İster kafir ol, ister mümkir ol, ister putperest ol, ister müşrik ol, ister mecusi ol. Neye? Hangi yola? Hangi dine inanırsan inan? Gel Allah'ın rahmetine yanaş. Tevbe kapısından gir. Cennetlik ol. Gel bu kapı. Ne olursan ol dediği budur. Günahın ne kadar olursa olsun gel. La تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ sırrıdır, bir keçemizdir Dergah dediği, Allah-u Allah rahmet ettiği şey. Bu dergah, dergahı ı nevmidi, yani ümitsizlik dergahı değildir. Ümitsizlik dergahı değildir bu dergah. Gelin, tevbe edin, günahlarınızdan vazgeçin, ıslah olun, İslam olun, diyerek, Hazreti Mevlana bütün beşeriyeti işte Allah'ın rahmetine davet ediyor. Ama bazı sapıklar efendim ne olursan ol gel bizim karnavalımıza, bizim eğlencemize katıl. Yine kendi bildiğine git manasını alıyorlar. Böyle şey olamaz. Allah'ın affına, merhametine ve dinine davet etmiş oluyor tabi haliyle. Şimdi aziz müminler demek ki tevbe kapısının şümulünü ve sonsuzluğunu ve hiç kimsenin buna bir sınır çizemeyeceğini beyan ettik ayeti kerimeyle. Şimdi de bu kapıya nasıl yanaşılmak icap ettiğini izah edelim. Aziz müminler, Hristiyanlıkta biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde yaşatılmaya çalışılan, yaşayan demek istemiyorum. Çünkü Hristiyanlık etasta biliyorsunuz tevhid inkıadına dayanıyordu. Hristiyanlığın aslı İslam'dı. Tevhid inancına aynen amentü billahi ve melâiketihi dediğimiz iman esaslarına uygun idi. Sonra bozuldu. Bizim itikadımız böyle. Hristiyanlık saptırıldı, çarpıtıldı, sapıklığa sürüklendi ve batıl bir inanış ortaya kondu. Yahudilerin eliyle oldu bu iş. Bugünkü Hristiyanlıkta yine hepinizin bildiği gibi vasıta olmadan din adamlarının vasıtası olmadan ibadet edemezler ve kendilerini affettiremezler Allah'a karşı. Hristiyanlık inancında temeldir bu. Mesela Hristiyanlar pazar günü kilisede ibadet etmek için ki onlar ibadet demiyor da ayin diyor, ayin, ayin ayin kelimesini kullanıyorlar dini ayin dini merasim tertiplendiği zaman bütün Hıristiyanlar kiliseye dolduğu zaman mutlaka rahipleri papazları din adamlarını beklemek zorundadırlar din adamı gelmeden papaz gelmeden onlar Allah'a ibadet edemezler papaz olmadan Allah'a kul olamazlar ve ibadetler yürümez kalır öyle o günkü dini ayin yapılamaz hiç kimse yapamaz. Dini İslam böyle Allah'a kulluk hususunu daratmamıştır. Hiçbir şekilde mesela Müslümanlar bir camiye toplanıp da namaz kılmak, dini ibadet yapmak için bir araya geldikleri zaman caminin resmi imamı, hocası gelmese bile imam olmasa bile cemaatin içinden bu işi yapabilecek olan bir Müslüman kalkar, namazı kıldırır ve ibadetimiz yerini bulmuş olur. İmamın olması şartı yoktur. Cemaatin içinden bir kişinin bile çıkıp Kur'an'dan biraz okumasını bilen, bu ibadetin nasıl yapıldığını bilen birisi çıkarsa ibadetimiz devam eder. Kalmaz. Hıristiyanlar böyle değil. Mutlaka dini ruhani şahısların bulunması şarttır onlarda. Aynen bunun gibi günahlarından kurtulmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen bir Hristiyan, yine bir papazın aracılığı olmadan kendisini affettiremez Allah'a. Günah çıkartma usulü diyorlar, indulgence kelimesini kullanıyorlar. Mutlaka bir papaz vasıta olacak, aracı olacak, ve o Hristiyan onun vasıtasıyla ancak günahlarından kurtulmaya çalışacak. İslam bunu da kaldırmıştır. Hristiyanlıkta halen yaşayan bir hadise bu. Bundan üç gün evvel mi, dört gün evvel mi biliyorsunuz? Efes'te İzmir-Ege bölgemizde, Efes'te Meryem Ana diye söylenen bir mezarın başında, Hristiyanlar bir merasim yaptılar biliyorsunuz. Günlük bazı gazetelerde de görmüş olanlarınız vardır. Bir telde merasimi yaptılar ve merasimi yürüten şahıs Papa İkinci Campolun Türkiye temsilcisiydi. Türkiye, papanın Türkiye temsilcisi merasimi icra etti. Ne yapıyorlardı? Gazetelerden takip etmişsinizdir. Papaz bir çanağın içi, içine, bir çanağın içerisine şarap doldurmuştu. O şarabı da af buyurun okumuş, üflemiş, dua etmiş şaraba ve şarabın adını da mukaddes şarap ismini vermişti. Mukaddes şarap, Paşa. Dini İslam'ın necistir, pisliktir dediği şarap Ama işte papaz yapıyor bu işi. Papaz yattı mı tamam onlara göre. Başka türlü zaten bir şey yapamazlar. Kimse günahını affettiremez. İslam dininde bu kökünden kaldırılmıştır. Hiç kimse Allah namına kimse affedemez. İslam etkikadında bir günahkarı Allah'a karşı günah işlemiş bir insanı hiçbir şey kimsenler bile affedemez. Allah damasın. Yani günahlarını affettirmek isteyen, ben günahımdan kurtulmak istiyorum diyen bir Müslüman ile Allah'ın arasına kimse katılamaz. Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasına kimse girmemiştir. Allah herkesi kaldırmıştır. Şu dinimizin genişine bakarız. Vasıta yok. Kim ne zaman, nerede aklı başına gelir günahlarından kurtulmak istiyorum derse, doğrudan doğruya Hazreti Allah'ı bulur, terbesi kabul olur. Genişlik. Sınırlama yoktur. Vasıta yoktur. Şahıs yoktur. Kimse kimseyi Allah adına affedemez. Peygamberi Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bir mübarek hadisi vardır bukhari Şerif'te. Buyuruyor ki, Ey Müslümanlar! içinizde suç işleyenleri cezalandırırken zengin fakir ayrımı yapmayın. Suç işleyen bir adam Müslüman bir insan. Bu suçluya ceza verirken zengin fakir ayrımı yapmayın. Böyle bir makam mevki ayrımı yapmayın. وَالَّذِي nefsi بِيَدِهِ Cenab-ı Peygamber yemin ederek söylüyor. Biliyorsunuz bazı mevzularda Resulullah çok yemin etmiştir. Resulullah'ın yemin cümlelerinden en çok kullandığı cümle de nefsi نَفْسِي بِيَدِهِ Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diye başlıyor. Çok yemin var hadislerde. Ama mühim bir meseleyi izah etmek için söylenecek olan hükmün azametini ibraz etmek istemini diyor. Yoksa mal satmak, mal almak için değil tabii. Bir hükmün büyüklüğünü, bir meselenin ehemmiyetini anlatmak için. Resulullah çok yemin etmiş hadislerde. Vallazi nefsi bi Allah'a yemin ederim ki Hazreti Muhammed'in kızı aynen hadiste mutabir var. Bintü Muhammed Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma eğer hırsızlık etse onun da cezasını aynen veririm buyurmuşlar. Peygamberin kızıdır falandır filandır demem Allah'ın hükmünü herkese tatbik ederim. Ve katiyen kimse kimseyi affetme Allah namına kimseyi affetme yetkisine sahip değildir buyurmuşlar. E bütün bunlar neyi gösteriyor? Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasında hiç kimse olmasın ki herkes dönüşün kurtulsun manası. Hani müracaat edecek şuraya mı buraya mı falana mı filana mı diye zorluğa itilmesin, zahmete itilmesin külfete bir takım meşakkatlere girmesin ne zaman uyanırsa ellerini açar açmaz Allah'ın tevbe kapısını bulsun ıslah olsun diye bu kapı aracısız, vasıtasız bir hale getirilmiştir. Evet. İşte bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakınız, Cenab-ı Hak aynen sonra biliyorsunuz tevbe etmenin hükmü vaciptir İslam'a göre. Hani günah işlemiş bir Müslümanın günahlarına tevbe etmesi vaciptir. Dini, Allah'ın bir emridir. Nerede bu emir? İşte şimdi geliyor Kur'an-ı Kerim'in Zümer Suresinin 54 numaralı ayetinde Günahlardan tevbe etmenin Allah'ım bir emri olduğunu açıkça ayetten görüyoruz. Estağfurullah. Ve eni bu ila Rabbi'üm. Ve eni bu edin, günahlarınızdan dönün. İrgiyu şeklinde tefsir. Yani günahlarınızın üzerinde ısrar etmeyin, o günahı bırakın, geriye dönün. Herkes, herkesin manasına. Günahlarınızı bırakın. İçki içiyorsanız derhal terk edin. Kumar oynuyorsanız bir daha gitmeyin, yapmayın. Namaz kılmıyorsanız hemen namaza başlayın. Yani hangi günah işleniyorsa oradan geri dönün. Devam etme, ileri gitmeyin demiş oluyor. Böylece Allahu Teala kesinlikle tevbe etmeyi emretmiş oluyor. Herkes aynı zamanda tevbe, Görüyorsunuz ki her şahsın kendisi namına Allah'a bizzat kendisi elaşmak suretiyle tevbe etmekle mükellef tutulmuştur. Ve eslimu lehu Allah'a tam teslim olun. Allah'a tam manasıyla bağlılığınızı ibraz edin. Min qabli en yasiekumul azab. Azap gelmeden önce. Allah'ın azabı gelip çatmadan önce, ebedi felakete sürüklenmeden önce, günahlarınızdan dönün, tevbe edin, ıslah olmanın yoluna gelin emri ilahisiyle, anlıyoruz ki, tevbe etmek vaciptir. Şimdi, bu mevzuda, Müslümanların, en çok aldandığı nokta neresidir? En çok aldandığımız nokta. Buraya da temas etmeden geçmeyeyim. Efendiler, günahlarımızdan dönmek, tevbe etmek, ıslah olmak yolunda bizi en çok aldatan hadise dünyanın akışıdır. Dünyanın bir akışı var. Dört mevsim halinde, ilkbahar yaz, sonbahar kış halinde dünya işleri, dünya menfaatleri, alacaklarımız, vereceklerimiz, yiyip içtiklerimiz, eşimiz, dostumuz dünya bizi engelliyor. Tevbe etmekten geri koyuyor. Kimisi gençliğine aldanıyor. Kimisi güzelliğine, kimisi amirliğine, kimisi memurluğuna, kimisi zenginliğine aldanıyor. Günahlarından kurtulmakta gecikiyor, gecikiyor. Gecikiyor. Halbuki bu gecikmenin hiçbir dayanağı yoktur. Efendiler, içinizde hiç kimse var mı ne zaman öleceğini tespit etsin. Cenab-ı Hak bakın, hiç kimseye ne zaman ve nerede öleceğini bildirmemiş. Kimseye bildirmemiş. E peki neye güveniyorsun sen? Allah Allah. Devlet dairesinde çalışan bir Müslüman arkadaşımıza niçin namaz kılmıyorsunuz dediğiniz zaman emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım hocam demesi ve bu sözün hiçbir mesnedi, hiçbir dayanağı var mıdır? Kimin ne haberi var ahiretten? Ölüm nerede gelecek? Ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Kimin ne malumatı var? Öyleyse bu mazeret temelsizdir, esaslıdır. Hiçbir atla mantığa ilme dayanmıyor. İlme dayanmıyor. Tamamen bir zandır yani kişinin kendi zannıdır bu. Kendi hevesi bu. Allah'tan bir ilim değil. O halde ne yapmak lazım? her an uyanık olmak zamanı değerlendirmek işlenen günahlara derhal tevbe etmek icap ediyor Tevren, tevbe tevbe sevridir hemen tevbe etmek lazım çünkü sonra ne olacağı belli değil ki kimsenin elinde bir garantisi yok ki kontratı yok ki Allah'ın azabından hanginiz emin olabilirsiniz hangi hoca hangi Müslüman emin olabilir Allah bana azap etmez diyebilir mi dünyada garantimiz yoktur yani o bakımdan Sevde Kapısı'na sığınmaktan ve geçmekten başka çaremiz yoktu. O halde uyanık olmak lazım. Bu noktaya gelmişken daha en öncelerde çeşitli sebeplerle nakletmiş olduğumuz bir tarihi fıkrayı tarihi bir meseleyle arz etmeden geçmeyeyim çünkü tam yeri, tam konuyla alakalı noktası geldi. Nasihat kitaplarında, dini kitaplarda bizzat yer almış bir hadisedir bu. Okuyan kardeşlerimiz de görmüşlerdir ve işitmişlerdir tabii. Vaktiyle İran şahlarından birisi İran şahları Şah Feridun namında zalim bir şahtan bahsediyor kitaplar. Nasihat kitapları. Feridun şah adında son derece zalim, son derece gaddar, son derece küstah bir şah. Öyle zalim, öyle zulümkar, hunkar bir adam ki kan akıtmaktan, zulüm etmekten adeta zevk duyan bir zalim. Arzu ettiği şeyi anında yapmak isteyen bir zalim. Neyi istiyorsa hemen yapmak istiyor. Böyle bir zalim kişi, zalim şah, bir gün sarayının balkonundan etrafını seyrederken, etrafı temaşa ederken, ileride bir bahçenin çiçeklerle süslü, güllerle dolu bir bahçenin içinde, ortasında, genç ve güzel bir kadın görüyor. Çok güzel bir kadın. Ve hemen adamlarını çağırtıyor, gelin bakalım diyor, şu karşıdaki kadın, Hoşuma gitti. Bu akşam onunla zina etmek istiyorum diyor. Derhal benim olacak. Emrediyorum. Zalim adam. Ne namus sanıyor, ne ırz, ne ifhet, ne ne can, ne mal. Zalim. O kadını hemen istiyorum. Onu bir vesileyle acele bana getirin diyor. Hoşuma gitti o kadın. Bir araştırma yapıyorlar. Bir de bakıyorlar ki kadın İran'da en meşhur bir sanatkarın karısı. Herkesin çok iyi tanıdığı, sevgi, saygı beslediği, muazzam bir sanatkar. Ne sanatkarı? Ağaç sanatkarı. Ağaçlardan eserler, tahtalardan eserler yapan, sanat eserler yapan muazzam bir sanatkarın karısı. Diyorlar ki Efendimiz, Şahımız, bu kadın diyorlar falan sanatkarın, bütün milletin sevdiği bir adamın karısı, onu şimdi böyle hemen getirirsek, halkın arasında dedikodu olur, size karşı muazzam bir nefret meydana gelir, böyle yapmayalım diyorlar. Siz bu adamın, bu karının kocasına, bu kadının diyorlar kocası, madem ki meşhur bir sanatkardır, ona bir emir verin, bir ferman yazın, bir emirname çıkarın, o fermanda yapamayacağı bir işi emredin. Yapamayınca emri yerine getirmemiştir diye kellesini, kafasını uçurun, karısını alın diyorlar. Bir hile. Bir ferman hazırlayın diyorlar. O da bir ferman hazırlıyor. Şah Feridut diyor ki sana 24 saat mühlet. 24 saat içerisinde sedefle yıldızlarla son derece güzel ceviz ağacından ceviz kerestesinden 24 tane saraya sandık yapacaksın diyorlar. Sandık yapacaksın. 24 saate 24 tane. Ama sedef işlemeli olacak, nakışlı, süslü, güzel ceviz ağacından 24 saatte 24 sandık istiyorum. Yapamadığım takdirde telleni usrayacağım diyor. Bir ferman hazırlanıyor. diyor. Zorlayınca diyor ki hanım. Görmüyor musunuz fermanı? Feridunşah benim cellemi istiyor. Bu sandıklar da işin bahanesi diyor. Artık ben ölüme gidiyorum. Benim ölüm anım yaklaşıyor. Şeklinde ağlıya ağlıya 24 saatin dolmasını bekliyor. Nihayet saat yaklaşmıştır. Kadın teselli ediyor. Diyor ki efendi merak etme. Ağlama, üzülme, cesur ol, tahammül et. Seni yeryüzüne getiren Hazreti Allah Celle Celaluhu. eğer müsaade etmemişse seni kimse öldüremez diyor. Sabırlı ol, mütevekkül ol, Allah'a tevekkül et diyor. Seni yaratan Allah'tır, öldüren de o. Kimse eğer Allah'ın emri yoksa seni öldüremez, merak etme. Filan dediyse de, tabi hadise ortada, ferman ortada, emir meydanında, ağlaya ağlaya zaman dolduruyor, Tam 24 saat dolacak şöyle bir az bir zaman kalmış. Allah. Gece yarısı geçmiş sabaha yakın. Sabaha yakın vakit dolacak. Öyle ayarlanmış ki şafakla beraber asılsın adam yani. Ferman yarını bu Etraf avarmaya başladığı sıralarda zavallı sanatkarın kapısı çalınmış. Kapı çalındı. Adam zaten bekliyor ölüme hazır vaziyette. Yüzü solmuş, rengi gitmiş, uçmuş adam. Kapıyı açıyor ki zabıtalar kapıda. Şah'ın saraydan gönderdiği zabıtalar, zaptiyeler hepsi kapının önünde bekliyor. Daha onlar bir şey söylemeden zavallı sanatkar diyor ki efendiler diyor beni götürmeye geldiniz tabii anlıyorum diyor. Zaten hazırım diyor sandık yapamadım ölüme hazırlandım diyor. Şah benim ölümümü istemiştir. Haydi buyurun gidelim. Diyeceği noktada zabutalar diyorlar ki zafiyeler. Kardeşim diyorlar ne telaşlanıyorsun, ne teleran ediyorsun. Dur bakalım ne götürmesi. Sen işler senin bildiğin gibi değil. Bizim bildiğimiz gibi değil diyorlar. Sana 24 saatte 24 tane sandık yapmayı emreden Feridun Şah gecenin yarısıydı. Kat sektesinden öldü gitti. Geldik sana sen acele davran ve bir tabut yapacaksın diyorlar. Şah'ın sarayına yakışır şekilde acele bir tabut yapacaksın. Tabut, tabut. Emir değişti diyorlar. İş değişti. Kimin neden ne haberi var kardeşler? Adam tabi hayretle gözlerini açıyor. Ve Allah'ın kudreti karşısında secdelere kapanıyor. Ve derhal kendisini... Ölümünü emreden şaha anlı şanlı bir tabut yapıyor. Tabut inşa ediyor. Bu böyledir. O bakımdan aziz hiçbir zalim zulmüne güvenmesin. Hiçbir kimse günahına ısrar etmesin. Hayatın ne olacağı belli değildir. Hiç kimse hayata kendi arzusuyla gelmedi. Kendi arzusuyla gitmeyecektir. Zaman elimizde değildir. Mekan elimizde değildir. Bakın ruhumuzu teslim ettiğimiz bir apartman dairesinde bizi bir gece bile bırakmıyorlar, hemen hastaneye morga kaldırıyorlar. Seni evinde bile bırakmıyorlar öldüğün zaman. Aman kokar mokar diye, korkarız diye ölmüş bir adamı köşkünden çıkarıp kaldırıp atıyorlar. Mekan senin değil, zaman senin değil. E ne güne bekliyorsun? Günahlarından tevbe et, ıslah olmanın yolunu bul. Ve bu üç aylar çıkmadan, Ramazan-ı Şerif'e girmeden... Bütün manevi hazırlıklarınızı yapınız ve Allah yoluna daha sıkı, daha sağlam, daha samimi, daha sağlıklı sarılmanın çaresine bakınız. Böylece Allah'ın rahmet kapısı olan tevbe kapısını bir miktar izah etmek suretiyle meseleyi açmaya çalıştım. Haftaya da inşallah bu konuyla alakalı Sahih-i Buhari'de muazzam bir hadis-i şerif var. O hadisi sizin huzurunuza arz etmek niyetiyle haftaya buluşmak maksadıyla... Ya Rabbi günahlarımızı afi Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam'ın yolunu kesmek isteyen, Müslümanların aleyhine tuzaklar kurmaya çalışan, bir cümle din düşmanlarını da kahruf her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in arzuhu bu, ve rasuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. ümmet Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Tertli olanlara deva ver ya Rabbi. Hoşbu olanlara edala nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamen Rahim'in ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El -Fatiha.